...Argun'yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Fax numaramız gene alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradio@acikradio.com.tr. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Emine Öze mikrofonlarımızdan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün Argun'la birlikte iki seneye yaklaşan bir süre boyunca yaptığımız kentsel dönüşüm konusuna devam edeceğiz. Evet programımızın konusu kentsel dönüşüm ama bu biraz gençlerin dönüştürdüğü kent bağlamında bir kentsel dönüşüm olacak. Stüdyomuzda arkadaşlarımız var bizim için bu programa katılmak için. İşlerini bıraktılar, koşturdular, geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sırasıyla kendilerini tanıtıyoruz. Evet, Melistan'tan kimdir? Merhabalar, e, Melis Tantan 28 yaşındayım ben. kuluyum. E, Nozertong, e, Nozertong Ermenice yeni uyanış demek. Türkiye'li ile Ermenilerin e, öz örgütlülüğü, tek örgütlülüğü Türkiye'de. E, biz Gezi Parkı'nın e, direnişini ilk günden beri oradayız. Ee, orada olma devam ediyoruz diyelim Şimdi diğer Kolay gelsin hoş geldin hoş Kenan Dursun e, Kenan ben ben de 28 yaşındayım İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde e, Sivil Toplum Eğitim Araştırmaları Biriminde çalışıyorum e, Gençlerin katılımı üzerine bir projeyi yürütüyoruz e, Biz de ekip olarak e, Direnişin başından beri orada destek olmaya çalışıyoruz Ve halen de oradayız e, Buraya gelirken de parktan geldim zaten Merhaba ben de Yasin Aygün. Antikapitalist Müslümanlardan katılıyorum. Biz de Taksim direnişinde ilk günden beri oradayız. Şimdi de derdimizi anlatmak üzere buradayız. Merhabalar ben Ozan Erkan. Müstakil pasif direnişçi olarak katılıyorum. Kaç <gülüyor> yaşındasın? 35 yaşındayım. Müzisyenim, sanatçıyım diyerek genelleme yapayım. Yüksek lisans eğitimliyim. E, ...müzik okudum... E, ...işimi doğrusuyla... ...hakkıyla yapmaya çalışıyorum ve... E, ...orada bulunma sebebim de... E, ...hayatımızı... E, ...istediğimiz şekilde... ...özgür bir şekilde sürdürebilmemizin... E, ...devamını sağlayabilmek... Gencay... Merhabalar, Gencay Ünsalan benim adım... E, ...müştereklerimiz ve... E, ...LGBT blog... ...bloğun alandaki deneyimlerini paylaşmak için buradayım... 32 yaşındayım yaşındayım... Hmm başlayalım isterseniz. Hemen. Evet Gözde. Evet merhaba herkese ben de Gözde Kazas 25 yaşındayım aslında bu program belli ki ve tabi ki Gezi Parkı üzerinden gidecek o zaman belki de Açık Radyo e, noktasından biz de Cuma gününden özellikle Cuma gününden beri aslında bir şekilde e, Gezi Parkı'nda olan biteni e, aktarmaya çalışıyoruz ben de o ekibin naçizane bir parçasıyım bir süredir. Evet e, Açık Radyo'nun genç ekibinin temsilcisi olarak stüdyomuzda Gözde Kazas evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz <gülüyor> hoş e, Cuma gününden beri aslında aslında tabi salı gününden beri evet. e, bir sürü bir yığın iş yapıyorsunuz. E, bize biraz anlatır mısınız Melis? Niçin Gezi Parkı'ndasın? Ne arıyorsun orada? Ben uzun süredir iş, işsizim aslında. Sürekli aktivist modundayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Her eylemde olmaya çalışıyorum. Niye Gezi Parkı'ndayım? E, Gezi Parkı'nı aslında önceden ne kadar giderdik onu sorgulamaya başladık aslında bu süreçte. Çok gittiğimiz bir alan değildi ama şunu biliyorduk, Gezi Parkı depremde toplanacağımız bir alandı. Ee, Gezi Parkı'na gitmiyorduk ama mesela taksiyle gittiğimiz başka yerlere başka başka müdahaleler olmuştu. Gittiğimiz kafeler kapanıyordu. İşte emek sinemasından başına gelenleri biliyoruz. Orada sinema izlemişliğimiz vardı. Ee, gün geçtikçe yaşam alanlarımızın darla, darlaştırdığı ve yok edildiğine tanıklık ettik. Ama hani Norsartonk adına buradayım dedim. Ermeniler açısından başka bir anlamı da var Gezi Parkı'nın. Bir bilgi kirliliği var aslında medyada. Ee, onu bir açıklığa kavuşturayım ben. Ee, Gezi Parkı'nın yanındaki alan yani Hayat Regency'nin, Divan Oteli'nin ve TRT Radyosu'nun bulunduğu alan e, 1551 ve 1939 arasında bir Ermeni mezarlığı. Ve bu Ermeni mezarlığına el konuluyor. E, veba salgınıyla başlıyor buraya mezarlıklar gömülüyor. Ardından da işte e, belediye ist istinmak ediyor vesaire. En sonunda mezarlık yok ediliyor. E, biz birkaç gündür orada şunu dedik. E mezarlığımızda aldınız ama parkımızı alamayacaksınız dedik. Türkiye'li Ermeniler imzasını da attık. Şimdi Tayperdan tarih tarih diyerek savunuyor ya. Eşhadımız diyor, ha, değil top mi? Kopduk köşesini. Evet. Hep söyledik yani bir tarih diyeceksek er, 1915'ten başlamak lazım dedik. Bugün bunu söylüyoruz. Buna da yani böyle bir tarihe de sahip çıkmak, yani hem geçmişe hem de bugüne sahip çıkmak için çıktısı oradayım ben. Evet. Çok teşekkürler. Evet, Kenan Dursun. Kenan Dursun'u biz bu programa iki nedenle davet ettik. Birincisi sosyal medyayı öğrenmek için. Yani bizim yaşımızdaki insanların, hele Argun'un yaşındaki insanların <gülüyor> bu işi kavraması gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani hele dün bir telefon görüşmesi sırasında böyle... ...ne olduğunu da tam anlayamadım... ...işte Kenan'a sorun o an, anında... 12.000 bin kişiye bilmem ne yapar falan... ...bugün mesela NTV'deki bir programda... ...bir takım istatistikler yayınlandı... ...işte cuma gecesi şu saatten... ...şu saate kadar Twitter... ...bilmem kaç tweet atıldı... ...falan gibi... ...evet bize biraz bahseder misin... Yani hem bir şey de ben, ben ekleyeyim. Galiba bir anket yapmış Bilgi Üniversitesi'nin. Bilginiz evet, var mı o konuda? E, var. Ben de gelmeden birazcık okudum. Bilgi evet. Üniversitesi biraz yani sosyal medya kullanımı Gezi, üzerinden değil. Kim bu gençler üzerinden hı, bir çalışma Gezi yaptı. Gezi Parkı'nda bir anket yapılmış. Hı hı. Evet, evet. Online Açık olarak, radyoda sabahleyin verildi o evet, anketin hı, sonuçları. belki gelişkin e, sonuçlarını kenarlarla paylaşıyor. Aslında o sonuçlara göre zaten e, oradaki insanların kim olduğu buradaki ekip gibi. Yani oradaki insanlar da e, bizim hı. buradaki çok kültürlülüğümüzü ve ...hak arayışımızı yansıtıyor... ...çok farklı bir şey yansıtmıyor... Ee... Biraz sosyal medya anlamından bakarsak aslında... Ben dinleyicilere bir şey söylemek zorundayım. Ee, Kenan bir, bir yandan sorularımıza yanıt veriyor. Bir yandan da herhalde tweet atıyorsun değil mi? <gülüyor> evet, hem notlara bakıyorum hem de tweet ve whatsapp grubumuz var bir tane. Halen devam eden bu e, direnişin başından beri birbirimizi iletişim sağlayan. Halen de oradan görüşmeye devam evet, ediyoruz. Bu arada çok enteresan ve önemli şeyler olursa bunları yayından verebiliriz rahatlıkla. Tabii tabii. E, aslında... E, yani son zamanlarda alanda şöyle konuşmalar var. E, bu sosyal medya neymiş ben de gireceğim deyip böyle e, yaklaşık 40 yaş ve üzeri insanlar bu sosyal medyaya girmeye başladı bu son e, 7 günde. Çünkü insanlar e, gerçek bilgiyi başka bir yerlerden alamıyorlardı. Daha 2 gündür işte CNN Türk ve NTV yayın yapmaya başladı. O zamana kadar dünyada hiçbir şey, yani dünya basını veriyordu ama bizim kanallarımız henüz penguenleri veriyordu. E, biz de bir aslında yani sosyal medya üzerinden değil de yeni medya, kullanı yeni medya ve teknoloji kullanım bakımından e, iyi bir ekip kurduk aslında. Bir 30 kişilik WhatsApp grubumuz vardı ve olayların başından beri birbirimizle farklı noktalardan iletişim sağlıyorduk. Ve nerede ne oluyoru e, bir teyit almadan hiçbir şekilde kimseye yaymıyorduk. Aslında bir takım kullandığımız Twitter hesapları ve Facebook hesapları var. E, oralardan insanlara doğru bilgiyi vermeye çalışıyorduk. Ve takip ettiğimizde aslında bir takım hesaplar vardı. İşte 140 John'uz radikal aktivist tükilerin postası gibi aslında yurttaş gazeteciliği yapan bir takım şeyler vardı sosyal medya yöneticileri ve onları takip ediyorduk aslında oralardan aldığımız bilgilerden sonra yayıyorduk ee İlginç şeylere şahit oldum ben de. Ben de aslında medya iletişim alanında yüksek lisans yapıyorum bir yandan. Bu sokak hareketleri ve sosyal medya kullanımı üzerine bir tez yazıyorum, yazmaya çalışıyorum. Evet, bir de e, Bilgi Üniversitesi'nde sivil toplum kuruluşları eğitim araştırma eğitim biriminde, araştırma biriminde görevlisin, ve, evet. çalışıyorsun. E, yani çok haşina olduğum için ben de hayretler içinde izledim birçok şeyi. E, yani e, milyonlarca tweet atıldı ve milyonlarca e, bu... Direnişe destek toplanmaya başladı. Hem İngiliz hem Türkçe. Dünya basınında aslında bu kadar tepki bulmasının tek sebebi aslında bu sosyal medyayı gençlerin ne kadar iyi kullandığının belirtisi. Ama buraya doğru bir şey vardı zaten geliş vardı. Çünkü araştırmalarda hep şu vardı. Gençler sosyal medyada vakit harcıyor. Gençler sosyal medyada sadece işte Facebook'ta Twitter'da takılıyor. Bence bu son zamanlar şunu gösterdi ki gerçekten orada oyun oynanmıyormuş. Orada bir şeyler öğreniliyormuş. Bir takım bilgileri sahip oluyormuş. İnsanlar bilinçleniyormuş. Bir de aslında yani bu kadar e, hareketin büyümesinin sebeplerinden biri de İstanbul'daki insanların kullandığı akıllı telefonlar. Çünkü e, bir anda nerede bir şey var diye, şat di, e, diye fotoğrafını çekip hemen tweet atabiliyor ya da başkasına yayabiliyor ya da canlı yayınlar yapılabiliyor telefonla. E, her ne kadar internetimiz ve oradaki telefonumuz engellense de e, meydanın dışında bir şekilde insanlar e, wifi'lerini açıp da iletişim sağlamaya çalıştı. Ee, şöyle söylemler okudum bu arada bugün işte TT.net açıklama yapmış aslında biz interneti yavaşlatmadık ee, ya da işte orada da engelleyici yoktu ama e, işte yoğunluktan dolayı olduğu söyleniyor ama halbuki 1 Mayıs'ta da orası çok kalabalıktı ve hiçbir şekilde orada bir sorun yaşanmadı internet televizyon anlamında ee, yani birazcık söyleyeceklerim bu kadar ama konu geçtikçe devam edebiliriz konuşmaya devam edeceğiz <gülüyor> evet Yasin Aygün, bugün sabahleyin Korhanların programında da iki arkadaşınız vardı. Antikapitalist e, Müslümanları temsilen. temsil eden. Onlar biraz bilgi verdiler. Yani açık radyo dinleyicileri e, biraz bilgi sahibi oldular. Ama çok kısa bir bilgiyi de senden rica ediyoruz. Bir de tabii ki görüşlerini varsa arkadaşlarının da, e, arkadaşlarınınla birlikte paylaştığın görüşlerini. Yani bugün geldiğimiz nokta itibariyle, Gezi Parkı'nda son derece enteresan ve benim kuşağımın da aklımın almasının oldukça zor olduğu bir durum var. Yani kendi adıma açıkça söyleyeyim bazen yan yana gelmekte çok zorlandığım gruplar yani birbirlerine değerek geçiyorlar ve çok yakın mesafelerde birbirinden çok farklı sloganlar atılabiliyor ...hatta ideolojik olarak fikren karşı olduğum sloganlar ki benimle aynı fikirleri paylaşan gençler olduğunu da biliyorum. Fakat bunların hiçbirisi bir problem yaratmıyor. Sanki böyle bir sihirli güç var, sanki o alanda hayaletler dolaşıyor ve o hayaletler herkes arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Gerçekten bunu anlamak ve kavramak benim için çok zor ama sizler bunu başaran insanlarsınız... Biraz bilgi yani, ne öğrenebiliriz e, sizden? Müslümanlar özellikle bu darbe sonrası mı diyelim ya da genelinde mi öyle diyelim e, siyasi politik şeylerden hep kaçar oldular. Yani iktidara, iktidara genelde bağımlıydılar. Biz e, özellikle kendi şehirlerinde sorgulama yapan gençler olarak bir araya gelmemizin en büyük sebeplerinden biri de sokağa okumamız, hayatı okumamızdır. O gelenekten ziyade sokakta neyin olup bittiğini merak etmemizdir. E, sorguladığımızda şunu fark ettik. Ya Müslümanlar neden emek, adalet, özgürlük gibi alanlarda çok sessiz kalıyor? Genelde hep iktidarla bağımlı, e, bağımlılık ilişkileri var. Bu sorgulamanın sonunca, sonucunda kitabımıza baktık. Kur'an'a baktık. Ya hiç mi emekten, adaletten, özgürlükten, eşitlikten bahsetmez bu kitap? E, dikkatli birce şey okuduğumuzda fark ettik ki aslında e, Kuranda geçen peygamberlerin mücadelesi 5000 yıllık bir mücadele ve sürekli aslında e, asıl mücadeleyi yapan da bu Kuranda bahsedilen peygamberlerin olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim de e, ezilen bütün insanların yanında olmamız gerektiğini, hatta sahiplenmemiz yani tekelleştirmeden sahiplenmemiz öncülüğünü yapmamız gerektiğini düşünerek. İlk bilirsiniz 1 Mayıs'ta, geçen yıl 1 Mayıs'ta e, o meşhur Peyami Safa'nın kitabı vardır yani ya, Fatih Harbiye. Biz o Fatih Harbiye'yi, o roman maalesef kötü biter, e, orada o köprüyü kırmayı amaçladık. Yani neden bizi bölüştürüyorlar? Aslında yıllarca bizi sağa sol, işte solun içinde ayrı fraksiyonlar, sağın içinde ayrı fraksiyonlar diye böyle bölüştürmüşler. Baktığımızda o Taksim Meydanı'nda da gördük bunu. Aslında farklı şeyler istemiyoruz. Aynı şeyleri istiyoruz, fakat farklı dilleri konuşuyoruz. E, i̇lla aynı dilleri konuşmak zorunda değiliz, e, bir araya gelmeliyiz. Önümüzdeki duvarları yıkmalıyız, köprüleri açmalıyız. İşte bizim yürüyüşümüz buydu. E, Taksim olaylarında duyunca hiç şeksiz şüphesiz bir araya geldik. E, bizim şura dediğimiz toplantılar vardır. E, hiç kimsenin yönetici olmadığı ya da e, önder olmadığı, herkesin ortakça konuşabildiği bir toplantıdır bu. Hepimiz birden ortak bir fikirle dedik Taksim'e mutlaka gitmeliyiz. Sadece işçilerin değil özgürlük, adalet, eşitlik isteyen, farklı yaşam biçimlerini destekleyen bir yapımız da olmalı işçilerin yanında. Biz hemen apar topar o direnişe gittik ve direnişte şöyle çıkmıştık biz. Mülk Allah'ındır, sermaye defol. Bundaki espri şuydu. Halkın ortak olarak kullandığı bir yer üzerinde hiç kimse egemenlik taslayamaz. Yalnızca otorite e, Allah'tır bizim inancımıza göre. Bunun üzerinde hiç kimse tekel bir yapı oluşturamaz. Dolayısıyla oranın sahipleri kimse onların istediği olmalıdır diye e, biz böyle bir karşı çıkış gösterdik. Halkın yeriydi. Halk kendi karar vermeliydi. E, oysa onlar e, bir zorbalıkla oraya sahip olmaya çalıştılar. Hiç halkı e, yabana attılar. Kendi kafalarınca orada beğenmedikleri bir insan yapısı vardı. Kendi kafalarınca. Ya da onların hayat biçimleriyle örtüşmeyen bu bahane edilemezdi bize göre. Hiç kimsenin hayat şartlarına İslam'ın müdahale etmediğini kimseye zarar vermediği takdirde tabii ki. Yani eğer oradaki bir yapı diğer halklara ve insanlara zarar vermiyorsa insanlar istediği gibi yaşayabilir. Onlara dokunamayız mesajını vermek için oradaydık. Maalesef bu mesajı... E Bölmek isteyenler oldu. Bizi tekrar parçalamak isteyenler oldu. Bunu sözleriyle yapamadılar. İşte polis müdahaleleriyle, şafak baskınlarıyla bunu tekrar o 70'li yılların. Biz o 70'li yıllardan kaçarken onlar o havaya estirtmeye çalıştılar. Bir yerde devlet terörü yapmaya çalıştılar. Ama güzel olan şu ki tabii ağır travmalar yaşadık. Yaralanmalar yaşadık. İlk gün hastanelerde gittik geldik ama bu bizi daha da kuvvetlendirdi. Farklı insanlar burada olduğu gibi bir arada yaşamanın mutluluğunu... Paylaşmanın mutluluğunu gördük. Ertesinde tabii bayram havasına büründü orası. Bütün provokasyonlara karşı, bütün işte medyanın yanıltmalarına rağmen şükür ki şey var. E, sosyal medya denilen bir şey var. Orada biz şunu gördük. Bizim ülkümüz, e, anti antikapitalist Müslüman olarak şeydir. Sınıfsız ve sınırsız İslam toplumu. Yani barış toplumu. Fark ettim ki ben kendi adıma konuşayım. Fark ettim ki orada tam da bu var diye. ...yani sınıfsız, hiç kimse sınıflı değil... ...ya da işte o ondan üstün değil... ...o ondan üstün değil ve sınırsız... ...yani Taksim meydanı sınırsız oldu... ...herkes birbirinin alanına girip çıkabiliyor... ...birbiriyle konuşabiliyor, tartışabiliyor... ...kavga olmadan... ...yemeğini paylaşıyor, suyunu paylaşıyor... ...o çok güzel, evet. mesela biz gençler öyle bıkmışız ki... ...kapitalizmle... ...yani 10-15 tane farkına vardınız... ...belki raflar ya da tezgahlar kuruyordu... Evet. ...yani herkesin... Tezgaha bir şey koyduğu... E, ...ücretsiz dağıtımların yapıldı. Hatta e, çok sık da bir espri dönüyor. E, oradaki arkadaşlardan orada dağıtım yapan. Şunu söylüyorlar. Makarna ve kömür hariç her şey bedava. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu çok anlamlıydı. E, orada şunu fark ettik. İşte bizim cennet ülkümüz de bu. Yani cennet dediğimiz yer o. İşte o cenneti parçalamak isteyenler oluyor. Arada bir işte siyasi aktörler... E, ...gaz bombalarıyla bunu parçalamak isteyenler sistemek isteyenler oluyor. Maalesef başaramadılar, başaramayacaklar. Biz gençler buradan yeni bir anlayış çıkaracağız bölünmeden, birbirimizi ötekileştirmeden. Bu ilk adımıydı. Umarım devamı gelecektir. E, nasıl ki burada çok rahat oturabiliyoruz. Taksim'de beraberiz. Bundan sonraki siyasi yapıyı da, kültürel yapıyı da, bütün yapıları da beraberce oluşturacağımızı düşünüyorum. E, o eski bu e, ötekileştiren zihniyetlerin artık buradan da elini ayağını çekmesini talep ediyorum. Evet. Çok teşekkürler. Ee, müstakil pasif direnişçi. Evet. Merhaba. Ozan. Ee, öncelikle ben okumaktan izlemekten fazla öteye geçmeyen apolitik bir genç oldum hep. Hayatım boyunca. Yani lise yıllarımdan bir Ben İslamlı erkek mezunuyum Bizim okulumuzda oldukça fikir sahibi insanlar vardı Daha sonraki üniversite yıllarımda da Çevremde oldukça mücadelecileri gördüm Her zaman bir yandan boş Bir yandan çözümsüz buldum O, o tavırdaki insanları Hatta son dönemde Facebook'ta fazlasıyla politik paylaşımlar olduğu için Artık Facebook'tan da soğumaya başladım. Hatta kendim en son e, dayanamayıp bir takım paylaşımlarda bulunduktan sonra e, kendi yaptığımın da boş olduğunu düşündüm. Çünkü en nihayetinde Facebook'taki arkadaşlıklarımızın e, aslında buradaki bu işin <gülüyor> kompetanı daha iyi bilir ama e, arkadaşlıklarımızın genellikle bizim gibi düşünen insanlar, bizim çevremizdeki insanlardan oluştuğunu o yüzden bizim paylaştığımız şeylerin zaten bizim gibi düşünmeyen insanlara çok da rahat ulaşamadığını e, düşündüm. Hatta Şöyle örneklerde gördüm, hiç hoşuma gitmedi. Yer yer arkadaşımın arkadaşının arkadaşı tarafından bizim sayfamıza düşen e, ahlaklı, bence edepli, bence insancıl e, bir takım ifadelerin bağınaz yobaz fikirlere sahip insanlar tarafından e, yani çok bence adice eleştirildiğini, küfre... E, tabi tutulduğunu gördüm yani Demek ki aslında sadece bizim arkadaşlarımıza değil Başkalarına da ulaşıyormuş Geldi konu ama Ulaştığında da gözler ve kulaklar ve kalp kapalı olduktan sonra Hiçbir anlamı yokmuşa geldi Fakat e, Hafta sonu İş dolayısıyla yurt dışındaydım. Bu olaylar en büyük patlak verdiğinde internetten takip edebildim. Hatta bizim tabii yurt dışında internetimiz kesik olmadığı için hiçbir şekilde çok daha net takip edebildim. Ve olabildiğince de çevremi uyarmaya, e, düzenlemeye çalıştım bu konuda. Orada içimde garip, bugüne kadar hiç hissetmediğim, yani bu kadar senin içerisinde hiç hissetmediğim garip bir duygu oluştu. Ben e, milletime yeterince güvenmiyormuşum. Onu fark ettim bir kez. Yani halkıma, e, halkımdan çok umutsuzmuşum. Ee, ...mesleğim dolayısıyla da böyle aslında... ...çünkü sanat ne yazık ki şu anda çok çok tehlike altında Türkiye'de... Ee, ...sanatçı çok tehlike altında... ...hani yaşam standartları olarak da tehlike altında... Ee, ...ne yazık ki... E, ...belli kesimlerce... ...kesinlikle Yasin arkadaşım ve onun gibi düşünenleri kastetmiyorum... ...belli kesimlerce günahkar bile kabul edebilecek... ...konumlara gelmiş vaziyette... Ee, e, ...bu e, durumda benim tabii inancım, umudum... ...tamamen yerlere e, düşmüşken... Bir anda birbirinden çok bağımsız, birbiriyle hiç alakası olmayan... ...hatta hatta belli şartlar altında birbirine silah çeken... ...birbiriyle mücadele eden grupların bir araya gelip... ...aynı şey için bağırdığını duydum. İlk önce duydum, görmedim. Sadece internet ortamından duydum. Ve güvendiğim insanlardan gelen duyumlar olduğu için de olabildiğince ilettim. Ondan sonra pazar günü Türkiye'ye iniş yaptım. Çok geç iniş yaptığım için gidemedim ama pazartesi... Olabilecek ilk fırsatta hemen Gezi Parkı'nda yerimizi aldık. Ve gördüklerime göre konuşmak istiyorum. Bir kez gittiğim anda ağladım. Baş o beni çok şaşırttı. Çünkü ben küçüklüğümden beri din, dil, ırk, cinsiyet ayrımına karşı bir insanım. Herhangi bir inanç sistemiyle birilerinin gruplaştırılmasına karşı bir insanım. Herhangi bir siyasal sistemle gruplaşmaya karşı bir insanım. Hiçbir zaman bir ...yapıyı, e, belli bir ideolojiyi savunduğu için iyi veya kötü olarak değerlendirmedim. İnsan insan olmalı mantığıyla düşündüm. Ve bence sanat kavramı zaten bunun üstüne kurulu olmalı. İnsan insan olmalı her şeyden önce. Hayvan diye e, yer yer e, küfürlerde bulunurulur. Çok üzülürüm ben. E, 15 yıllık köpek e, sahibiyim. Bir hayvanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Biz e, toplumca bence hayvan bile olamamışız dediğim çok anlar olmuştur insan olarak. Ee, ve orada bir birlik beraberlik gördüm dayanışma gördüm ve neden bu kadar insan buraya burada bağırıyor'yu sorguluyor insan oraya ilk gittiğinde çünkü gerçekten e, bugüne kadar birbirimize düşürülmüşüz ben onu çok net fark ettim hep yaymaya çalıştığım arkadaşlar okuyun okuyun ne olur şu iki kitabı okuyun dediğim iki kitap vardır meşhur bir Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley, bir de 1984, George Orwell. Bu iki kitapta çok güzel anlatılan iki şey vardır. Birincisi tek tipleştirilmiş ve bölünmüş toplumlar yaratmak. Sınıf sınıf, alfalardan, eps epsilonlara. İkincisi de muhteşem medya manipülasyonu. Yani medya manipülasyonu ile yanlış bilgi ve uyuşturucu sistemle insanlara nasıl yanlış bilgi verilir ve kim kime nasıl düşürülür. Ve e, bütün bunların ortadan kalktığı... Kaldırıldığı ve çok güzel uyarıldığı sistemlerde ki bence Gezi Parkı böyle bir sistem oldu. Aslında hiç kimsenin birbirinden çok da farklı olmadı. Yani e, din ayrımının hiçbir şey ifade etmediği, isteyenin istediğine inanması saygı çerçevesinde mümkün olduğu, ırkın hiçbir şey ifade etmediği, yabancı dil bilip bilmemenin, Türk'ün, Kürt'ün, Ermeninin, Rum'un hiçbir şey fark etmediği, bu gözümün önündeydi. Yaş grupları da aynı şekilde. Orada yani resmen sosyal bir sistem vardı. Ben çay almaya gittim. Cebimden böyle para çıkartacağım. Utandım kendinden para diye bir şey yok zaten. Hani Geçmiyor yani. Ve ben orada şey istedim. E, ben nasıl yardımcı olabilirim? Ne yapabilirim? İşte şu şu şu eksiğimiz var. Bunları getir. Hemen işte bağlarla. Arkadaşlar burada bu problem varmış. Burada bunu çözeyim. Ve bir birlik beraberlik var. Bir kez her şekilde şu anda oradaki insanların tek e, gayesi... ...birlik beraberlik halinde... ...bir dayatma sistemine karşı koymak. Ve bence şu anda... ...bütün halk bir şeye uyanmış vaziyette. Bugüne kadar hiç kimsenin... Ee, ...fark etmediği bir şey. Uyutulduk. Uyutulmanın... ...içerisinde de bölündük. Ve şu anda ilk defa... ...gözü bugüne kadar açılmamış olanlar... ...orada o bölünmüşlüğü tamir etmeye çalışıyor. Puzzle parçaları gibi düşünüyorum ben. Yavaş yavaş tekrar millet birbirine kenetleniyor. Ha benim tek temennim... ...bu böyle devam eder. Çünkü... Politika, siyaset, işte sonu izimle biten <gülüyor> her türlü mevzu bence zaten insanları gruplamak, bölmek, ayırmak ve kolayca yönetebilmek üzerine kurulu bir şey. Ve bu dünyada bunun olmaması gibi bir şey ben kabul etmiyorum. Ol olacak mecburen yani insanoğlu bu şekilde. Biz ne yazık ki hayvan değiliz. Keşke hayvan olsak. Çünkü hayvanlarda böyle bir şey yok. Ama bu olacak. Fakat en basitinden bu olana kadar... En iyi nasıl kenetlenebiliriz? Bence o. Ve gezi parkının e, sistemi bunun üstüne kurulu. E, daha bununla ilgili çok söyleyeceğim şey var ama belki sizin sorularınız vardır. Ona göre. Söyleyecek. Evet. Geçeyim şimdi. Hemen Gençaya geçelim. Aslında müştereklerimiz grubu çok. Geniş bir e, katılım evet. içeriyor değil mi? Yani o, e, bileşenleri itibariyle e, ben şöyle bir listeyi çıkartmaya e, çalıştım. E, beceremedim doğrusu ama bilgileri senden alalım. Ben de beceremeyeceğim hepsini tek tek saymayayım. <gülüyor> Yok istemem. burada beklemiyoruz zaten. Şey, e, birkaç yıldır kentsel dönüşüm ve ekoloji alanında e, ayrı ayrı mücadeleler eden grupların birlikte hareket etme kararı üstünde aslında e, kuruldu. Geçtiğimiz e, yılın Eylül ayında ilk toplantılarını almaya başladı. Ee, bu alanlarda ayrı mücadele etmenin e, hani çok da hemen sonuç vermeyeceği e, ayan beyan yoluyla, ortaya çıktı. zaten tabi. ortaya çıktı daha sonra. Bunun üstüne kuruldu. Ee, açık toplantılar baştan itibaren bütün gruplara ve herkes açık toplantılar alınmaya başlandı. Ee, yani son yıllarda sermaye ve siyasal aygıtın e, kent üstünde, doğa üstünde e, emek üstünde Artan bir saldırısı var ve hareket edemez hale gelmiştik ve bunu en geniş e, talepler, müşterek noktalarımızı öncelikle tespit edip e, buralardan yola çıkarak ortak bir mücadeleyle, ölme, e, isteğiyle hareket etmeye başladılar. E, toplantılardan sonra ilk birlikte direnişimizi 1 Mayıs'ta gösterdik. E, 1 Mayıs'tan sonra da işte işgalinlik... Bu anlamda da yeni bir e, birlik olduğunu ifade edebilir miyiz? Evet, tabii ki de evet. yeni bir birlik var bu gruplar arasında evet. ortak. Yani bu mücadele en azından İstanbul'daki kentsel e, dönüşüm, e, ekoloji mücadeleleri, göçmen karşıtı, e, karşıtı üstüne e, oluşturulmuş mücadele, LGBT mücadelesi e, birlikte hareket ediyor. E, Gezi Parkı'ndaki ilk üç günlüklerin işte e, oradaki yemek ve koordinasyonu sağladı bu gruplar. Ee, sahnenin e, organizasyonu ile ilgili sahnede özellikle ilk günlerdeki bu biraz önce de hepimizin e, muhafazasını çok önemli bulduğumuz e, en ortak noktalar birliktelik hali için e, partilerin e, kendi söylemlerinin yaymaması için e, bir e, savunma oluşturuldu ve o sahne herkesin sahnesi olarak kuruldu ve korundu e, şimdi hala Gezi Parkı'nda e, işte sağlık hizmetleri yemek koordinasyonla ilgili e, hizmetler diğer gruplarla birlikte devam ediyor. Evet. Benim de gördüğüm kadarıyla oldukça ağır bir lojistik e, sorumluluğu üstlenmiş durumdasınız. Diğer gruplarla da paylaşarak bunu götürüyorsunuz. Evet. evet. Taksim Dayanışması zaten birleşenim. Bir evet, da. evet. Oradan da. Revir evet. sizin orada kurulu. Evet. O da son derece önemli. Evet. Ee, bir hizmet. Orada çalışıyor. Yine yemek arkadaşlarla birlikte evet. örgütlüyoruz. Koordinasyon masası, ihtiyaçların toplanıp dağıtılması. Bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Evet. Arkadaşlarla birlikte. LGBT bloktan da biraz bahsedeyim Lütfen. isterseniz. Lütfen. 2000'li yılların yaşından beri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üstüne baskılara karşı direniş gösteren lezbiyen, gaybiseksüel ...trans arkadaşlarının dayanışmasıyla oluşmuş çeşitli örgütler, yine bileşenler... ...Lambda İstanbul, İstanbul LGBT, Blok gibi. onların birlikte hareket etme kararıyla alındı. Taksim özellikle LGBT bireyler için bir araya gelme, sosyalleşme, dayanışma mekanı... ...birçok insan kendini Taksim'de oluşturuyor, orada var olabiliyor. O, orada büyüme sürecimizi orada yaşıyoruz birçoğumuz Ve bizim için zaten çok önemliydi ve e, bütün bu Taksim Dönüşüm Projesi'nin başından beri de e, buna karşı birlikte hareket etmeye çalıştık. E, i̇lk günlerde işte ilk işgaldi yine müşterilerimizle birlikte hareket ettik. E, direniyoruz. Bu aralar işte barikatlar da dün biraz daha azaldı ama ondan öncesine kadar ...işte lojistik desteğe... ...devam ediyorduk. Orada yaralananlar... ...etkilenenleri... Evet, evet. ...tedavi etmek konusunda... ...yemek götürüyoruz. ...destek oluyordunuz. Ayrıca parkın içinde bir tane ortada... ...öbekte bir giderek her gün kalabalıklaşan... ...bir masamız var. Bunun çevresinde her gün yeni insanlar katıyor... ...giderek kalabalıklaşıyoruz. Yani dönüşüm olarak 200-300 kişi... ...artık gelip gidiyor çevrede... Ortak taleplerimiz zaten herhalde birazdan konuşacağız. Ee, neler oldu, neler talep ediyoruz. böyle evet, kısaca şey yapmış olayım, özet geçmiş olayım. Evet, ben hemen Gözde'ye geçmek istiyorum. Ee, Gözde, evet Açık Radyo, Açık Dergi programının yapımcısısın. Başka birçok programa destek oluyorsun. Ee, fakat bu süreç başladığından beri e, sanki genç kadromuzda iki kimlik ortaya çıkmış gibi. Yani Burada da iki tane ruh var. Birisi böyle alana koşturmak isteyen ve orada destek vermek isteyen ama bir yandan da burada işler var. Bu, bu denge nasıl kuruluyor, nasıl bir şeydir, nasıl hissediyorsun? Vallahi aslında bir süredir burada yayını bitirdikten sonra biz İksen'le hazırlıyoruz programı. 6 ile 8 arasında yapıyoruz. Bittikten sonra program parka gitme, sonra mümkünse sabah gitme. Mesela biraz önce İksen aslında parktan döndü. Orada kütüphane kurulmaya başladı dünden itibaren. ...hem kütüphanecilerle e, söyleşiler yapmış... ...hem bir veteriner e, reviri de kurulmuş... Tabii ...yani ilk yardım ve revirden bahsederken... ...orada e, bu günler içinde... ...çeşitli şekillerde şiddet gören hayvanları da saymak lazım sanırım... ...onlar için kurulmuş e, veterinerle söyleşi yapmış... ...bir şekilde hem burada olmak hem orada olmak... E, ...direnişe yayından destek vermek gibi çeşitli haller içindeyiz... ...aslında bu konuşmanın içinde ben biraz kendi kişisel hikayemden de... ...yola çıkmak istiyorum... ...bundan e, aslında tam bir sene önce olabilir... Çünkü Taksim projesi yaklaşık 1,5-2 sene 2011'de e, itibaren açıklanmıştı. Ve o zamandan itibaren zaten çeşitli muhalefet şekilleri görmüştük bu projeyle ilgili. Herkes için mimarlık ekibinin bir... E, etkinlik, eylem, eylemce diyebiliriz belki çok genel olarak. Pazar günleri bir süre yaklaşık iki ay boyunca orada pikniğe çağırdılar aslında pek çok insanı ve biz de radyo ekibi olarak gittiğimizi hatırlıyorum bundan dediğim gibi tam bir sene önce. Ee, Tabi oradan bugüne baktığımızda buraya evrilebileceğini sanırım herkes gibi ben de kesinlikle düşünemezdim. O zaman böyle bin iki bin kişi bir araya geliyorduk o e, gezi parkında ve mutlu o, oluyorduk yani. Evet, çok, yani. evet o sayı bile yani biraz bir tesadüfi gerçekleşen kesinlikle. sayıydı. Evet. Evet kesinlikle öyle ve orada şey yani aslında... E, bu bakımdan müştereklerin ismini de çok önemli Askeri, Asgari müştereklerden bahsediyoruz aslında. İnsan hakkı ve vicdan üzerinden giden bir mücadeleden bahsediyoruz. E, burada belki küçük e, benim kişisel gözlemimden de bahsedebilirim. E, yani şu süreç içinde sanırım öne, e, öğrendiğimiz önemli şeylerden bir tanesi toplumsal muhalefet anlayışının aslında e, bir, şekilde, bir şekilde iktidar mekanizmaları tarafından ne kadar yanlış yorumlanabildiğini gördüğümüze inanıyorum. Yani e, bir parti gibi ...çok daha kitlesel bir e, şeyi arkaya aldığını düşünen bir toplumsal muhalefet olarak görmek aslında bu biraz köhneleşmiş bir anlayış. Halbuki çok uzun zamandır devam eden antikapitalist mücadele, ekolojik mücadele, e, savaş karşıtı mücadele ya da LGBT mücadelesi bunlar hem birlikte bir aradalar hem de e, zaten herhangi dediğim gibi... E, geleneksel bir sol muhalefet diye geleneksel olarak e, tabir edebileceğimiz bir muhalefet üzerinden gitmiyorlar. Mesela biraz önce e, şeyden bahsetmiştik. Ben bu konuşma içinde onu bulmaya çalıştım. Haber vesairede yayınlanmış sanırım. E, Bilgi Üniversitesi'nin 3000 kişiyle yaptığı anket bu 20 saat içinde online bir anket düzenliyorlar ve orada e, birkaç rakışı... alanda düzenliyorlar evet, gezi parkında. Alanda, alanda düzenliyorlar ve şey soruyorlar aslında. Neden destek verdiniz? Protestoya katılan direnişçilere, eylemcilere de diyebiliriz. Yüzde doksan ikisi başbakan otoriter tavrının etkili olduğunu söylemiş. Yüzde polisin protestoculara uyguladığı orantısız gücün etkili olduğunu söylüyor. Bağlı bulunduğu siyasi hareketin yönlendirilmesiyle eyleme katıldığını söyleyenlerin oranı da yüzde kalmış mesela. Yani bunlar önemli veriler. 3000 bin kişi görece olarak tabii az bu eylemliliğin içinde ama e, önemli bir bilgi verdiğini düşünüyorum. Bir anket güzel. için hiç az sayılmaz. Evet. Evet, bir anla öyle. Evet. Herçin nasıl belirlendikleri bilemiyoruz. Online için. Çünkü Online bir anket. Evet. Ben de okudum yani hocalarımız evet. yapmış da ama güzel sonuçları var yani ben de bakmışım sabah. Evet. Çok açık. Evet. Şimdilik bu kadar aslında. Sorusun belki talepler özellikle tabii, tabii. bizim bazı sorularımız olacak. Tabii. Evet e, şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Aslında hı hı. bu e, sanatçıların e, yaratıcılığı açısından da son derece enteresan e, bir süreç herhalde. Birbiri arkasından e, şarkılar çıkmaya başladı. E, e, Twitter'da ee, inanılmaz bir mizah gelişmeye başladı. Sadece Twitter'da değil tabii ki Posta'da, Facebook'ta da. Evet elektronik postalar. Biz, biz oraya yetiştik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet onun dışında tabii bir kısmı e, son derece rahatsız edici. Umarım önümüzdeki günlerde onları görmeyiz ama bazı e, sloganlar duvara yazılmış olan sloganlar hakikaten yani böyle <gülüyor> fotoğraflarını çekip herkese dağıtmaya bir web sitesi var şimdi duvar yazıların ee, onun da hemen adresini var. verelim de evet Bakın. şimdi biz ama önce e, müzik parçamızı dinleyelim e, ne dinlediğimizi de sonradan söyleyeceğiz evet dinliyoruz ben ağacım budandım köklerinden bedenime uyandım sen Shoot the car Ah, evet me meğerse biz girmişiz <gülüyor> e, farkında değiliz kendi aramızdaki <gülüyor> e, sohbetten ötürü efendim Açık Radyo'dasınız Altın Saatler programındasınız 6 e, arkadaşımız var bugün Argun'la misafir ettiğimiz 6 arkadaşımızın hepsi Gözde Kazaz'la dahil olmak üzere Açık Radyo programcısı Gözde Kazaz'la dahil olmak üzere alandan yani Taksim Gezi farkından eee Yasin ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi dün gece de e, alandaydım ve e, gerçi bahsedeceğim taraflardan bir tanesi şu anda stüdyomuzda yok ama e, hemen sana e, yöneltebilirim sorumu. E, çok yakın bir e, lokasyonda e, aslında pek de bir araya gelemediğiniz Hatta açık açık söyleyeyim, geçmişte kadın arkadaşlarınızın başörtülü okullara girmesinin önünde duvar ören, zihniyetin taraftarı olan gençler var. Nasıl bir arada durabiliyorsunuz? Ya o engellemeyi yapan artık iktidar mı diyelim, otorite mi? Biz hepsine karşıyız. Ama şu an e, biz ezilen kim ona bakıyoruz. E, ezilenlerle bir olmaya çalışıyoruz. İnsanlar hata yapabilir. Aslında halk hata yapmıyor. Hep e, iktidarın başında olanlar, işte mülkün e, tekerleştirmeye çalışanlar, birileri hakkında e, söz sahibi olduğunu hissedenler bir şey yapıyor. Yani ben zannetmiyorum çoğunluk hiçbir zaman başörtüsünün yasaklanmasını ya da başka yasakların doğal yasakları doğal ihtiyaçları yasaklamaya kalkıştığını ben düşünmüyorum bunların e, tek sebebi iktidarların e, kibirleşmesi iktidar sahiplerinin kibirleşmesi kendini yeryüzünün ilahi zannetmesi e, böyle düşünüyorum Ha yine mesela e, bazı partiler bu işe e, ...başka bir yön vermeye çalışmadı mı? Evet çalıştı. Onu yaşadık. E, sermayenin insanları... ...bugün AKP'dir. Dün başka bir partiydi. E, yeni bir şey sokmaya çalışıyor. Yani yeni bir alternatif sokmaya çalışıyor. E, sermayenin bir eli buradaysa... ...diğer eli başka birini okşuyor. E, o olmadı mı? Alternatifim o olabilir diye... ...aslında bizim bakış açımız o yüzden kapitalizm... Bizim önümüze sunulan insanlar aslında birer e, büyücü. Yani Kur'an'da geçen Firavun'un büyücüleridir bunlar. Sizi manipüle etmeye çalışırlar, sizi yönlendirmeye çalışırlar ama Firavun'u görmezsiniz. Firavun kapitalist sistemin işte sahipleri. Dolayısıyla dediğiniz gibi e, biz hiçbir zaman halktan e, elimize ayağımızı çekmedik. Yani Çekmemiz bu alanda yok. Firavun yok. Bu alanda Firavun, firavun yok. yok. Belki Firavun'un yönlendirmiş olduğu büyücüler vasıtasıyla insanlar var ama e, emellerine ulaşamadılar. Biz kavga etmedik. Çok çok çabuk e, tespit ettiniz ve alanın e, dışına çıkardınız. Şey yani egemenlere dedi ki gidin bu işte bu genç arkadaşların, bu özgür fikirli insanların davasıdır. Herhangi bir partinin, herhangi bir e, kadronun ya da başka bir şeyin değildir. Bu tamamen bizimdir, e, halklarındır. Peki Melis bu devam edecek mi? Ben Yasine bir ek yaparak sorunuzu yanıtlayayım isteriz. Lütfen. Ee, yani ben bu sürecin aslında yani bir anda da birbirinden farklı bir sürü ideolojik adiyeti olan ya da fikri olan birçok insanın birbirini anlayacağı bir yere doğru ev, evrileceğine inanıyorum aslında. Umutlanabiliriz yani, yani ben umutluyum. Yani az önce de konuşurduk toplantılar önce. Yani ben 68 70'lerde yaşamayı yaşayamadığım için yani o zaman o zamanın gençi olmadığım için çok Mutsuzlanıp böyle, ya kahretsin, keşke o zamanlar yaşasaydık diyen birisiyken, ya yani buradaki dokuz günde, dokuzuncu gün, bugün artık yani... Iyi Vay be orayı dediniz diye Hale geldik. <gülüyor> yani bu birbirini tanıma meselesi, yani şuraya evrileceğini düşünüyorum. Yani Tayyip hakkında küfürlü konuşan, belki gençler ay daha ayrıntılı söyleyecektir ona, yani velev ki İbni'yiz diye gezen insanların olduğu yerde artık o ibne bir küfür olmaktan, çıkacaktır. Ya da işte orası bunların işte Tayyip bizim çocuğumuz olamaz diye açıklama yaptığı bir yerde e, Tayyip'e bunlar söylenmeyecektir. Ya da işte Ermeniler yani işte e, Ermeni tohumu Tayyip gibi işte şeyler de yazılmış sosyal medyada belki hmm. sen de ayrıntı biliyorsundur. Biz de oradayız yani bizi gören orada hani Ermenileri gören orada ya ben ona onu söylüyorum ama bak Ermeniler de burada diyecek işte bak herkes burada yani bu mesela namaz kılanlar var işte. Çok işte e, Bu akşamda e, özel program var değil evet, mi arkadaşlar? Mirac, evet. Miraç Kandili ile alakalı bir e, etkinliğimiz olacak. Saat kaçta? Dokuzda olacak ama bizim miracımız e, ya da e, başka bir algı vermek istiyoruz. İnsanların bir araya geldiği, eşitleştiği, paylaştığı, tıpkı e, Taksim'de yaşanan bir olayı İslam camiasına e, göstermek istiyoruz. Biz de, Ermeni <gülüyor> Camii. <gülüyor> Katılacak mısınız? Yani hiç değilse gidip iz, izlersiniz herhalde değil mi? Evet. Ben de merak ediyorum. Sen ediyor musun? Evet, bu akşam oradayız o zaman. Evet. E, sosyal medyada e, ne oluyor bitiyor? Bir de programı bitirdiğimiz noktada sen bize bir adres verecektim. çöktün tabi Ya ben birkaç internette dönen böyle çok neşeli ve güzel şeylerden bahsetmek istiyorum mesela geçen akşam twitter'a giremedik 15 dakika şöyle bir şey var dün twitter gitti ya bir süre kör oldum sandım diye çünkü artık insanlar twitter gidince korkuyor çünkü onun <gülüyor> içinde bir yerden bilgiyi sağlayamıyorlar Halbuki genel uluslararası bir şeydi. Çünkü biz de hemen böyle kontrol ettik ne var ne yok diye. Bir acaba. hastalık değil değil mi? Yok yok hiçbir şekilde bence hastalık değil. Ee, bir de bizim aslında bu kadar sosyal medyayı çok kullanmamızın sebebi de bu yandaş medya dediğimiz şey. Çünkü yandaş medyada bile her dizide her programda işte bu hashtag dediğimiz yani çok konuşulan şeylerin işareti vardır zaten. Yani biz sürekli dizi izlerken bir şey yaparken Twitter'ı kullanıyoruz yani. O yüzden aslında bu çok abartılacak bir durum değil Türkiye için. E bir de çok güzel kareler oldu Türkiye'de bu son zamanlarda işte... Ee, i̇nternet üzerinden Greenpeace, Aförgütü, Akut, Doğa Derneği, WWF gibi örgütler birbirleriyle tweetleştiler, iletişim kurdular. Ee, yani ben as bunlarla ilgili bir e, ödev yaparken bunu görmek beni çok şaşırttı zaten. Ee, çok ilginç siteler açıldı anlık günlük. Mesela Dünya duysun.org diye bir site var. Ee, burada girip de böyle dünyadaki çok ünlü ve hat sayılır insanları seçerek tweet atabiliyorsunuz otomatik occupygezi.map.com diye bir site açıldı. Ee, çok yararlı bir site. Ee, Wi-Fi wireless şifrelerini, işte iki yardım noktalarını, sığınakları harita üzerinde gösteriyor. Tabii bunlar bir yandan polisin de işine yaradı. Ee, polis de bunları kullanarak insanları gözaltına almaya çalıştı. Çok üzüldüm ya bir şey merak ediyorum aslında bu oluşturulan sitelerde. Şimdi mesela delilim var diye bir site de e, hı -hı çıktı hı -hı. aynı zamanda. Şimdi bunun gibi e, direniş map delilim var gibi. Aslında çok pratik amaçları olan siteler ama bir yandan da kontrollü belki bazı noktalarda kullanılması gereken sitelerde. Kontrol mekanizması nasıl işliyor tam olarak? E, aslında bunlar anlık oluştuğu için çok kontrol mekanizması işleyemedi. Çünkü insanlardan acil ihtiyacı vardı ve bunlar oluşturuldu. Ve bir takım hacker gruplar aslında bunları da kapatmaya çalıştı. Mesela Hulk CV'nin e, sitesi şey, e hacklendi. Ama buna karşılıkta işte bu Anayusmus dediğimiz sayfada gün ve gün işte İETT'nin sitesi, Başbakanlığı sitesi hatta bugün Başbakanlığı sitesi eklendi. Evet. Sürekli yani siber ortamda da bir e direniş Rica sürdü. Edelim. Devam ediyordu hala. Zaten açıkladılar değil mi? Be biz tabii tabii. öncesinde eğer e e de... e e e <gülüyor> polisinizi çekmezseniz her gün size saldıracağız dediler de. ve her gün saldırdılar gerçekten ve halen devam ediyorlar. Bugün başbakanın e-mailleri de eklendi. Evet. Evet, evet. E, e, Nerelere gitmiyoruz... Nok, pardon. Nerelerde gitmiyoruz.com diye bir site var. Polislerin olduğu e, yerlerin işaretlendiği. Ve bunu anlık mı veriyor? Tabii, tabii. Anlık, anlık. yani Çünkü insanlar, bir takım insanlar internet üzerinden buraya destek veriyor. İşte MOBESA kameralarından ya da bu e, bir takım Norveç kanalı sürekli yayın yapıyordu. Ben alanda olduğum için çok bilmiyorum ama duyduğum şey Norveç kanalının sürekli canlı yayın evet, yaptı. Evet. E, duvardaki sesler.tamdur.com duvar yazılarının biriktiği bir yer. Çünkü insanlar sürekli buradan arşiv yapıyor. Çok harika yazılar var. Güran Bey sizin de dediğiniz gibi. Bir de çok önemli bir şey oldu. Yani ben hiç denk gelmemiştim. Bu Schneider, Schneider diye bir futbolcu var galiba. Çok futbolla alakalı olmadığım için bilmiyorum ama... ...attığı bir tweet 24 bin kez retweet edildi. Türkiye'ye destek verecek diren Ankara, diren İstanbul diye. Bu da çok önemli bir şey. Bir yandan bu arada hani... Ee, ...internet üzerinden polis de... ...sivil polisler de Twitter hesapları açtı... ...anlık. Ee, işte acil doktor için... ...şurada şuna gidin diye. Ve gittiğiniz ya da aradığınız insan aslında bir sivil polis. Ee, ya sosyal medya Bu hani... Sosyal baş... medya ilaç mı veriyor? Efendim? ilaç, i̇laç veriyor, veriyor diyor ya da işte... <gülüyor> ...sığınak var diyor. As arıyorsunuz gözaltına alınıyorsunuz. Sosyal medya polis de burada çok iyi kullandı. Hastayım diye gözaltına mı alınır? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yandan dün akşam İzmir'de de... ...şöyle şeyler oldu. 16 evet o da önemli. Alındık. Sorularımdan ee, birisi o. Evet. evet bununla ilgili yani şey 25 25 25 oldu galiba evet. evet en son kişi. akşam 16 kişiydi 29 aslında. 29 sanırım şu an. 29 mu? Benim bir, evet. Benim birkaç saat önce 19'du galiba. Yani bunu alma ihtimalleri yok. Twitter'ın Türkiye'de bir ofisi yok. Dolayısıyla Twitter bu tweetleri kimin attığını, IP adresini kontrol edemez. Yani o, o hesap benim değil derseniz tamamdır aslında. Çünkü IP'nizden doğrulayamasınız Twitter üzerinden. Bir takım karmaşalar var bu da Nasıl olacağını ben de heyecanla merak ediyorum. Çünkü İzmir'de başladıysa bu her yere yayılır. Çünkü yani tek İzmir'de tweet atmadı insanlar. İstanbul'da milyonlarca tweet atıldı. Oraya gitme buraya gitme diye. Bir de çok önemli bir şey oldu bugün. Yaman Hoca'nın bununla ilgili bir yazısı var. Yani. Yazısı var Nerede çıktı o yazı? onun ee, acısı... Yaman Hoca'nın Twitter adresi var ama çok emin olmadığı için söyleyemeyeceğim şimdi. Ama Yaman Akdeniz'de internette aratırsanız Twitter hesabından bununla ilgili çalıştırdık. Yaman evet. Hoca bu alandaki üstadlardandır. Bu konuda evet. çok uzmandır. Destek oluyor. Twitter üzerinden de yardımcı oluyor bu konularda. Çok önemli bir şey oldu diyor. Evet evet. New York Times'ta bugün bir e, Occupy Turkey, yani direnişe destek amaçlı bir ana sayfa, yani tam sayfa yazı Hı. çıktı. İlan. Bu da Indiegogo diye bir e, fon nama sitesinde, uluslararası bir siteden toplandı. E, yani 2772... Hı. Farklı bağışçı. En son bugün baktığımda 8 88.601 dolar vardı. Ve devam ediyor halen. 27 gün daha devam ediyor. Paralar toplandıkça basına, dünya da üstünde bir takım çalışmalar yapılacak. Bakıyorum başka önemli neler var diye. Aslında Türkiye'deki medyadan daha çok tepki yurt dışında duyuldu. Halen daha devam ediyor. Bağımsız, yurt dışındaki evet, e ve inanılmaz bir destek tabii, var. Tabii. Değil mi? Yani, yani. o da çok son derece şaşırtıcı yani hiç ummadığımız isimler daha ummadığımız demeyelim de tahmin edemeyeceğimiz isimler destekliyor. Destekliyor. <gülüyor> bir yandan da internette aslında yani buradaki insanların enerjisinden de anlayabiliyorsunuz. Yani hepimiz gençiz ve eğlenmeyi seviyoruz ve yani eğlenceli şeyler var internette. Gerçekten bazı şeylerde gülüyoruz. Hani orada ya yani bir Twitter'dan bir şeye bakıyorum ve gülüyorum sonra biber gazı yiyorum sonra yine gülüyorum. Arkadaşlar tam 6 dakikamız var hızlıca böyle birer buçuk dakikalık tamam. konuşmalar istiyorum sizden. Önemli bir, önemli bir şey de değinmek istiyorum. Çok küçük bir espriyle o e, bu kelimeleri kullanmak zorunda oluyorum. Orospular ve ibnelar kelimeleri üzerine. eee bir kez jargonumuzu lütfen artık değiştirelim diye bir tweet geldi geçenlerde. Çok güzel çünkü hayat kadınları ve eşcinseller direnişimizin kaleleri olduklarını ispatladılar. O yüzden artık küfürlerimizde birazcık daha dikkatli olalım. Bu bir. Şimdi çok önemli bir şey değineceğim. Ee, sağduyu meselesi iki taraf içinde. Şu anda ne olursa olsun e, arkadaşlarla konuşurken geçti. Polis de herhalde bizim halkımızdan. Bir kez bunun lazım. ya yani Polis de e, anayasa hukuku içerisinde halkı korumakla... Ee, Hükümlü yükümlü olan ve bizim evet. halkımızdan ve eminim ki şu anda orada emir aldıkları için bir takım hareketler sergileyen polisler olduğu gibi e, bunu desteklemeyenler de var. Dolayısıyla polis ismini karalamak adına değil de e, bunu yanlışa kullanan yani elindeki gücü kötüye kullananı yargılamak lazım bir. Fakat bunun bir de bence direniş cephesi var. Direnişte de biz Gezi Parkı'ndayken hem kişisel olarak bunu yaymaya çalıştık... ...hem megafonlarla sürekli yayılıyor. Ben bunu buradan özellikle, ısrarla tekrarlamak istiyorum. Bir kez bu bir halk duruşu, bu bir ayakta durma meselesi... ...bu bir beraber hareket meselesi ve bunun içine taşkınlık... ...bunun içine alkol, bunun içine küfür... ...bunun içerisine bölücü eylem, gruplaşma karıştırmamak gerekiyor... Bu düzenli olarak yapılıyor. Bunu yapanlar ya eli maşalılar, provokatörler ya da bilinçsizler, cahiller. İki tarafı da kontrol altında tutmak gerekiyor. Evet, bu... Benim hemen eklemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bu gümüş suyu ve gümüş suyundan dolma bahçeye iniş yumuşak karın. Yani e, bir de bu gece yarısına doğru insanlar Özellikle Anadolu yakasında oturanlar aşağıya doğru yürüyünce bir takım sıkıntılar başlıyor. Belki de o inişi hiç kullanmamayı tavsiye... Ara sokaklara evet. girilmemeli özellikle. Ara sokaklara girilmemeli, evet. Yani burada bir hassasiyet var. O nedenle hemen böyle gaz bombaları falan filan patlamaya başlıyor. Evet Gencay, senden... Ben bu son görüş görüşlerini almak istiyorum. Tamam. Aslında çok söylemek istediğin olduğunu biliyorum. <gülüyor> yok, yok, toparlayabilirim. Bu Yasin e demin sorduğunuz o alanda heterojen yapı ile ilgili, onda oradan yola çıkarak bir şey söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen. Lütfen. Bizim kolektif eylemleliğimiz hem maddi olanı dönüştürürken çok hızlı bir şekilde bir taraftan hepimizin bilinci de e, dönüşüyor. Çok hızlı hiç umulmayan bir şekilde bu dokuz günlük sürede belki de yıllara yayılacak bir siyasal tecrübe kazanıyoruz. Zihniyet dünyamız değişiyor. Bundan sonra bunun sürekli olması ve toplumun herkesine yayılması için e, örgütlü bir şekilde hareket etmekten başka bir çaremiz yok. O yüzden e, insanların sendikalara, meslek odalarına, e, siyasal örgütlere katılmaları, mücadelelerini buralardan devam ettirmeleri hayati bir önem taşıyor. Mücadelenin yaygınlaşması, başka mücadelelere ses verebilmesi için. Belki bu yapılar e, yani şimdiki mevcut halleriyle e, bu dalgayı ka karşılayabilecek kadar güçlüler değil ama... Ee, hepimizin ödevinin gidip bu yapıları e, kendi varlığımızı bu dalgayı götürerek oraları da dönüştürmek olduğunu düşünüyorum ee, böyle çok Sana teşekkürler evet Yasin. ben de son sözlerimi söyleyeyim o zaman ee, kapitalistler ve onların e, yöneticileri şunu öğrensin artık e, buraları İstanbul özelinde konuşalım babalarının çiftliği değil mülk yalnızca Allah'ındır halkındır Allah'ın karşılığı, şeriatinin dediği gibi Kur'an'da halktır. Onun yerine halkı koyabilirsiniz. Halkın istediklerinin aksine işler yapamayacaklarını artık öğrensinler ve e, sermaye sınıflarını, kulelerini e, tek ağaca değişmeyeceğimizi öğrensinler. Melis. E, Taksin Dayanışmasının dört tane talebi var, onların arkasındayız. Onlara söyleyeyim, söyleyeyim. Lütfen, lütfen Tareyim söyleyelim, mi? tabii. E, bir tanesi gezi parkının park olarak kalması, ikincisi sorumluların e, görevden alınması, üçüncüsü gözaltıların serbest bırakılması ve soruşturma açılmaması, dördüncüsü de meydanların alanların eylemlere gösterileri açılması, Açık yasaklanmaması. E, ölenler var, onları masmamız, yani çok güzel anca dedik ama ölenler var. Ee, toplantılarda taksındağınız yani toplantılarında anmalar yapma hani konser artı anma yapma gibi bir yönelim var. Önümüzdeki günlerde onlar olabilir. Ee, ama şunu söylemek lazım. Gezi Parkı 9 e, gündür Türkiye'nin en güvenli ve en özgür yeri. Eviniz evinizde gaz bombası gelebilir ama ge Gezi Parkı'na gelmez. Ee, Gezi Parkı çok güzel. Gelsinizi diyerek e, Herkesi bize... davet ediyoruz, Evet Davet ediyoruz. Evet Kenan. Ben de son olarak taraftar gruplarının çok güzel desteği olduğunu ve Çarşının unutulmaz şeyler yaptığını e, söylemek Muhteşem, istiyorum. Muhteşem Dün hatta internette bir toma satışı vardı ve harikaydı. <gülüyor> e, ve şu anda alışveriş sitesine koymuşlar. E, e, evet. evet. Şu anda toma polis diye bir Twitter hesabı var. Çok komik tweetler atıyor. E, yani bu yaptığımız şeyi daha eğlenceli <gülüyor> kılmak için ve hakkımızı gerçekten gururla aramak için internet sonuna kadar e, arkamızda ve şimdi de bir WhatsApp'tan bir şey geldi. Güldürdün bizi tayip.tumblr.com <gülüyor> e, e, Çok harika şeyler var. Bir, bir toma bir tane de iş makinesi. İş makinesi evet. satlar. Evet. Zaten evet. toma evet. galiba. Onun toma. <gülüyor> ben hiç konuşacak halim kalmadı. Büyük bir keyifle 45 yıl, 40 yıl gerillere bağladım kendimi hayalimde. E, çok Büyük bir zevk aldım. Zaten büyük bir heyecanla izliyoruz. Bugünleri hayal eden naif bir 50 yılımız, 45 yılımız öncesinden de size bir merhaba. Buraları göremeyen kaybolan arkadaşlara da merhaba. Evet, gözde. Evet, öncelikle teşekkürler. Şahane bir program oldu benim için. Yani zaten bir süredir parkta bir araya gelen grupları bir kere daha bir araya gelmiş olduk. Yapanlar. Son olarak ben hani bu sürecin içinde bir medya çalışanı olarak belki medyadan son olarak bahsedebilirim. E, bu son iki gün içinde e, başta hiçbir haberi vermeyen bu penguen mevzu zaten çok e, CNN Türk'ün o cuma günü e, en olaylı gecede aslında belki de gösterdi. Penguen belgeselinden sonra çok komik videolar dolaşıyor etrafta. E, yani çok önemli bir protesto gerçekleştirildi. Yani gerçek bir sivil direniş gördük. Ee, Muhteşem. Çeşitli evet. e, medya binalarının önünde ve ondan sonra yani kendi e, binaların önünde yapılan eylemi göstermeyi de sağladı aslında bir şekilde buradaki direniş. Hem yurttaş gazeteciliğinin önemli örneklerini görüyoruz aslında diye, sosyal mecralardan hem de bir şekilde işte dediğim gibi ana akım medyanın. Gerçi ötekileştirici yayınlara hala devam eden e, gazeteler maalesef devam etmekle birlikte özellikle haber verme e, sorumluluğunu taşımayı üstlenmiş olan ve bu e, amaç yola çıkmış e, haber kanallarının e, olayları vermeye başlamasını sağlaması açısından da bu direniş önemliydi diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar size müteşekkiriz sağ olun hakikaten yani. E, para, kafamızdaki paradigmaları allak bullak ettiniz ve e, sizlerden hakikaten çok şey öğreniyoruz. Böyle ilerleyin, böyle devam edin. Yolunuz açık olsun. E, biz de peşinizden gelelim. Çok çok teşekkür ederiz sizlerle. Evet, yani hepimizi Türkiye halkını e, gerçek anlamda onurlandırdınız. E, muhteşemsiniz. Sağ olun. Bütün emeklerinize çok teşekkür ederiz. Evet efendim, bugün Açık Radyo 94.9'da altın saatlerde konuklarımız Melis Tantan, Kenan Dursun, Yasin Aygün, Ozan Erkan, Gencay Ünsalan ve Gözde Kazaz idi. Bize e, olabildiğince zamanımızın yettiği süre içinde çok hoş bir gezi parkı ruhu yansıttılar. E, oradaki arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bütün bu olaylar sırasında hayatını kaybedenlere ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve tabii ki yaralananlara da geçmiş olsun diyoruz. Şimdilik burada programımızı kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşça